Sözlerini Bil Ey ilahi sırları öğrenmek isteyen Madem ki iş dünyada bu dört kahraman suretin dört sıfatın hakim olduğunu öğrenmiş bulunuyorsun Şimdi kendi hal ve hareketine bak Onu gözet işini, sözünü, duruşunu bil Öğren ki bunlardan hangisinin hükmü altında bulunmaktasın ve sen hangi kahramanın emrine uymuşsun Hangi kuvvete kul olup itaat etmişsin farkında ol sen eğer şehvet domuzuna uymuşsan, senden ortaya çıkan şey hırstır, mundarlıktır, münafıklıktır, düşmanına gelen beladan sevinmektir. Eğer nefsini cezalandırır ve onu doğru yola çekersen, o da yolunu değiştirir, hedef sınırlarına çekilirsen, onda kanaat, namuskarlık, kimseye saldırışta bulunmama halleri başar. Eğer öfke köpeğine baş eğmişsen, sende görünen kızgınlıktır. Laf atmaktır, halkı incitmek, onları horlamaktır. Kendinde böbürlenme, gururlanma başlamasıdır. Eğer nefsini güzellik ve edeple aklına itaatkâr kılırsan, sen ona muhakkak boyun eğdirirsin. Ondaki o kötü sıfatlar değişir. Sende sabır, soğukkanlılık, bağışlama, şecaat, sükunet, alçak gönüllülük ve cömertlik doğmaya başlar. Eğer şeytanlık sıfatlarına baş eğmişsen, Sende kalan vasıflar ve ahlakı değişir ki, onun işi olan şefet ve öfke sıfatları artar. Sanahiyle düzenbazlık, hıyanet ve sahtekarlık öğretir. Bunlar ruhuna dolar. Sende söylediğimiz bu kötü sıfatlar meydana gelir. Eğer sen onu alt eder ve kahra uğratırsan, böylece ona üstün gelirsen, sende ilim, marifet, hüner, iyilik ve hikmet, Güzel huy, güzel ahlak ve saadetin tohumu olan din reisi Allahu Teala indinde sevaplar kazandıran güzel ameller doğmaya başlar. O söylediğimiz kötü işlerin meydana gelmesine dini emirlere itaatsizliğe, günaha masiyet denir. İyi ahlakın doğmasına da itaat denir. İnsanın hareketleri, duruşları, yaptığı işler ve güttüğü haller bu iki şeyden, masiyet ve itaatten birisiyle ilgilidir. Bilinmeli ki gönül, lekesiz, tertemiz, parlak, saf bir aynaya benzer. Kötü ahlaksa aynayı kurtaran duman is gibidir. Bunlar kötü ahlaktan meydana gelir. Gönül aynası pas bağlar, cemal yani güzellik nuru olan Hz. Allah'ın ışığını aksettirmez. O pas, o nurun aynada görünmesine engel olur. Ruhani geçişe örtü çeker. Ve sen bil ki güzel ahlak vasıfları, övülen güzel huylar tıpkı nurlar, ışıklar gibidir. Sen de bu güzel sıfatlar doğduğu zaman gönül aynasındaki o günahlardan meydana gelmiş karanlığın pasları kalkar. Ayna temizlenir, saf ve celali olur, parlar. Nitekim Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur: her günahtan sonra bir sevap işe ki o günahını yok etsin. Bilmelidir ki kıyamet gününde kararan kalplerle temiz, içi parlak kalpler bir araya gelir. Yüce Allah kelamı kadiminde şöyle buyurdu. O gün ne mal fayda verir ne de evlat. O gün ancak temizlenmiş, selim, noksansız, selamet üzere olan bir kalpte gelen fayda bulur. Şuara Suresi 88-89 İnsanın içindeki manevi kalp, yaratıldığı ilk anda parlak bir çelik ayna gibidir. Bütün evren bu aynada görünebilir. Onun tertemiz olmasına dikkat edilmelidir. Yoksa günahlarla paslanır, artık hiçbir şeyi aksettirmez olur. Bu sebeple Allahu Teala Kur'an-ı Kadim'inde şöyle buyuruyor: "Hayır, onların kendi elleriyle kazandıkları şeyler kalplerinin üzerine pas olmuştur." Mutaffifin Suresi 14. Günah paslarıyla dolu kafter kıyamet gününde cenab Allah'ın rahmetine kavuşamayacaklardır. Bu yolda, kelam-ı kadimde Yüce Allah şöyle buyuruyor, Hayır, hayır, doğrusu onlar o gün Rablerinden mahcup örtülü kalacak, onu görmeyecektir. Mutaffifin Suresi 15 Ancak nur misali olan güzel vasıflardır ki ruh, Hazreti Allah'ın nurunun parlaklığını kabul eder ve Cemalullah'ı görmeye kabiliyet kazanır. İnsanın kendi makam ve mertebesini bilmesi ve bilmemesi halleri. Ey ilahi sırları öğrenmek isteyen! Eğer sen desen ki, insanın kalbi melek sıfatlarıyla yaratılmışken, geri kalan hayvan, şeytan, yırtıcılar gibi geçici olan üç vasfı nasıl ve nereden bileceğiz, ve yine insanın melek sıfatlarında yaratılmış olduğunu nasıl bir yolla anlayacağız? İnsandan meleklikten sonra gelen sıfatlar ki onlar garip ve arızidir. Nasıl ispat edeceğiz? Evet, bu soruların cevabı şunlardır. Biliyoruz ki yeryüzünde insandan daha şerefli bir yaratık yoktur. Her yaratığın şerefi ve kemali ne hizmet için yaratıldıysa o işi meydana getirip o işte başarılı kaldığı müddetçe anlaşılır. Mesela hayvandan biri olan eşek, yük taşımak için yaratılmıştır. Eğer arkasındaki yük sürçüp yere düşmezse veya yükünü yere fırlatmazsa sıfatı kemale ermiş, olgunlaşmış demektir. O makbul olur, her hareketi beğenilir. Hayvanların birisi de attır. At, savaş ve birçok gaza için yaratılmıştır. Yük çekmek için de ona güç kuvvet verilmiştir. Eğer seyirtirse, düşmana saldırmak da olağanüstü bir güç gösterirse, bu savaş hizmetini yerine getirirse ve gazada sıçrar ve koşarsa güzelce hizmeti beğenilir. Eğer hizmetinde kusur gösterirse, sırtına eğer vurulur gibi palam vurulur ve eşeklerle birlikte ona yük çektirilir, böyle bir at gözden düşer. Yiyeceği ve içeceği her türlü azığı kesilir. Öyleyse ey aziz, eğer insan yalnız yemek içmek için yaratılmış olsaydı, dört ayaklı hayvanların insandan daha faziletli, daha üstün olmasın gerekmez miydi? Çünkü dört ayaklılar yemede, içmede, çiftleşmede insandan daha ileridir. Belirli olmayan sayısız hizmetleri de vardır. Mesela yük çekerler, ekin ekmekte kullanılırlar. Kiminin etinden, yağından ve sütünden de gıda elde edilir. Eğer insan dövmek, sövmek, memleket ve ülkeleri ele geçirmek için yaratılsaydı, yırtıcı hayvanların insandan daha mübarek, daha kutsal olmasın gerekirdi. Çünkü başka canlıyı kahretmede, ona üstün gelmekte, yurdunu istila etmekte, ele geçirmekte, yırtıp parçalamada yırtıcılar daha öndedir. Ayrıca onların görünür faydaları da vardır. Köpekleri ele alalım. Köpek hırslı bir hayvandır. Avının ardından durmaz, koşar. Avcıya hizmette bulunur. Kimi hayvanların da derilerinden elbise yapılarak faydalanır. Ama insan öyle mi? İnsan bu gibi işler için yaratılmadı. Belki Allah'a karşı olan kulluğunu öğrenmek, Allah'ı tanımak ve bu tanıma bilgisini elde etmek için hal olunmuştur. Bu aşikârı bir şeydir. Her yönde görülmektedir. İnsana akıl, düşünce, anlayış, zihin açıklığı verilmiştir. Ta ki aleme ve onlara ibretle baksın. Her nefeste nice incelik, her şeyde nice güzellik seyredip resme bakınca ressamını anlasın, sanat işlerine bakınca sanatkarını bilsin, Böylece insanın kendisinin acizlikte ve kusurda sonuncu olduğunu anlar. Belki olan, zevali olmayan Hz. Allah'ın ilim ve kudretinin ve her sıfatının kemalde olduğunu idrak eder. Gece ve gündüz acz ve noksanlığından Hak ya yalvarır. Dualarını kabul edilmesini niyaz eyler. Ey Allah'ım! Ey bu mülkün maliki! Ben kulunu yüce katına vasıl eyle. O yere ulaştır, eriştir. Melekler gibi kulluk merkezinde devamlı kıl diye yakarır. Nitekim hak Teala şöyle buyurmuştur. Allah'ın göklerde ve yerde olanların hepsini sizin hizmetinize vermiştir. Cariye Suresi 13 İnsan yaratılırken her ne kadar üstün sıfatlarla yaratıldıysa da bunların hepsi geçici bir emanettir. İnsan bu dünyadan geçince ne şehvet ne kızgınlık kalır. Melekler gibi ilahi marifet bilgiyle süslenir. Meleklerin sıfatını alır. O melekler ki her zaman yüce Allah'ın katındadırlar. Nitekim Cenab-ı Hak kelam-ı kadiminde şöyle buyurmuştur. Onlar sebat ederek durunca güzel ve temiz bir yerde her şeyi yapmaya gücü yeten Malik'in katında ve rızasında bulunurlar. Kamer Suresi 55 İnsan eğer kendisinin makam ve mertebesini bilmezse Yırtıcıların ve şeytanların sıfatında olursa yarın ahirette de yırtıcı hayvan şekli ve sıfatında şeytanlarla birlikte haşrolunacaktır. Allah saklasın. Bu gibilerin öteki dünyada başları daima eğiktir. Nitekim Cenab-ı Hak bir ayeti i kerimede kullarına şöyle buyurmuştur. Görmez misiniz ki mücrimler Rablerinin önünde başları eğik durur. Secde Suresi 12 Ya bu yer neresidir? Ahirette bu yer Siccin cehennemindedir. Şeytanlar burada cezalarını çeker. Haklarında da Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruluyor. O kıyamet gününde insanlar alemin Rabbini hesap vermek için kalkacaklardır. Çünkü kafirlerin defteri Siccin adı verilen bir yerde yazılıdır. Siccin'in ne demek olduğunu bildin mi? Mutaffifin Suresi 6, 7 ve 8 Ruhun melekut ve cismani alemlere açılan iki penceresi. Ey ilahi sırları öğrenmek isteyen, sen belki canın ruhun acayip amellerinin şaşılacak hallerinin sonu yoktur. Fakat canın da şeref üstünlüğü vardır. Biri bilgiyledir, biri de kudrette. İlimle yani bilgiyle olan şerefi de iki türlüdür. Biri zahiridir, açıktadır. Onu herkes idrak edebilir, anlar. Öteki ise gizli şeref ve üstünlüktür. Onu herkes idrak edemez. Bu son derece azizdir. Zahir şeref dediğimiz ise şudur. Ruhta bir kuvvet vardır ki bütün geometri, hendese, hekimlik, kozmografya, aritmetik ve şeriatin ilimlerini bütün sanatları o idrak eder. Ruh öyle bir şeydir ki bölünemez ama bütün bölüntüleri içine alır. Yukarıda saydığımız her ilim ona sığınabilir. Bütün bir evrenin bütün bilgileri onda vardır. Hatta bütün alemler onun hep geniş katında zerre bir küçük tane gibidir. Öyle ki deniz yanında bir damla gibi kalır. Mesela bir asacık düşünceyle bu yeryüzünden yukarı çıkar. Doğudan batıya, batıdan doğuya gider. Kendisi toprakta ve yeryüzündeyken yıldızların uzunluk ve genişliğinin kaç mil olduğunu bilir. Güneş ve ayın gidiş gelişini, özelliklerini bilir bulutların ve yağmurun, yıldırımın, şimşeğin aslını ve nedenlerini de bilir. Balığı deniz dibinde ve kuşu gökyüzünün tepesinde tuzağa düşürür. Fil, deve, yırtıcı kaplan bilgisiyle büyüler, avucu içine alır. Bütün bilgileri gerek görünür ve gerek görünmez duygularıyla bilir. Görünür dış dünyaları, göz, kulak, ağız, burun, el olduğu gibi Görünmez iş duyuları da hayal, hafıza, zekadır. Ama şaşılacak şudur ki sanki alemin içinde bir pencere açılmıştır da oradan dünyayı seyreder ve durur. Ona gayb alemi veya akılla bilinen alem yahut ruhani alem de denir. Ama insanların çoğu ancak görünür alemi, mülk alemini görür. Ona da gözler görünür alem, şahadet alemi ya da cismani alem denir. Bu aleme ait bilgiler ötekine göre az ve kısadır. Bu cismani aleme kartı açılan bir pencereden bakılır. Onu bu iki pencereden seyreder. Hücağında bu pencerelerin açıldığına iki delil vardır. Biri rüyadır ki insan ne zaman uykuya dalsa o pencereler açılır. Melekut alemini seyreder ve lehvi mahfuzdan gelecek günlerde başına gelecek halleri bilmiş, anlamış olur. Veya apaşık görür. Bu rüyalar hemen hemen ya aynıyla ortaya çıkar ya da misalle gözler önüne serilir. Ehli olan kimse rüya yorumundan bunu anlar. Rüya yorumunu uzun uzun anlatmak bu kitapçığa sığmaz. Lakin bilmek gerekir ki ru saf, lekesiz, parlak bir ayna örneğidir. Çünkü insan uykuya dalınca bütün beş duyusunun yolu kapınır. Kötü alışkanlıklardan, fena huylardan temizlenen, parıl parıl parlayan ru. O ve mahfuza açılır. Orada yazılı olan manevi suretler, keyfiyetler, gayba ait garip haller ona akseder. Böylece ruh nice garip şekilleri ve garip halleri o akiste seyreder. Ama ru, bulanık kalıp saf, parlak bir hale gelmezse uyanır. Beş duyusu harekete geçerse o zaman rüya yolu hemen kapanır. Lehvi mahfuz perdelenir, o da hiçbir şeyi göremez, seyredemez. Her ne kadar uyku hali de beş duyuyla işemezse de hayal gözü işlenmesini kaybetmez. Gönül aynasına akseden şeyleri kendisi de muhafaza eder. Fakat görünür beş duyuyla değil. Hayalle bu akisleri zapt etmiş olduğundan açık seçik seyredemez. Ancak bir hal görünür. Ama ölüm haline beş duygu bütün bütün ortadan kalktığından, beden örtüsü de kaldırıldığından dolayı canı, melekut alemini ve gayf sırları dolayını perdesiz, örtüsüz olarak tıpkı parlayan, çakan şimşek ve yıldırım gibi dolaşır durur. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Andolsun olsun ki sen bundan gafildin. İşte senden gaflet perdesini kaldırdık. Bugün artık görüşün daha keskindir. Kaf Suresi 22 Yine Hazreti Allah bir ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Ya Rabbi, ''Gördük, işittik ve sana döndük. İyi ve doğru sözlü peygamberlerin doğruluğunu anladık. Şimdi kesin inan sahibi olarak bizi yeniden dünyaya yolla. Güzel ve salih amellerde bulunalım.'' Secde Suresi 12 Ruh penceresinin açılışındaki birinci delilleri yukarıda gördük. İkinci delil de şudur. ''Hiçbir kişi yoktur ki onun kalbine hatıralar ve türlü düşünceler gelmemiş olsun.'' Diyelim ki görmediği, işitmediği şeyleri seziş, ilham yoluyla idrak etmiş bulunsun. Ama o kişi bunları bildiğini ve nasıl anlamış olduğunu da bilmez. Çünkü ruh melekut alemindedir. Fakat o uykudan uyanınca görünen alemle uğraşmaya başladığından yüksek manalar aleme artık ona kapatılmış, kapısı örtülmüştür. Ruhani dolaşış, gönüllü seyri ondan menedilmiş, yasaklanmıştır.